Arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de zaten kitaplarla geldim, ders yaparız diye ülkette. Yani böyle basit bir, seninle kesmez bir arkadaşlar arkadaşları diye düşündüm. Bu konuşmada arkadaşlara gaz vermişim. Yani çok büyük bir mefendimiz var. Var değil, ondan sonra insanlar bizi bekliyor değil. Tarzım bu değil. Bence çok sistematik gitmeye çalışacağım. Sorun ne? Bu soruyu kendime niye sordum? Bunların empirik zemini nedir? Bu buradan hareket ederek kendimce geliştirdiğim bakış açısı perspektif nedir? Tabii bir yorum neticede adı üzeri perspektif bir bakış açısı. Önemli olan bu bakış açısının üzerine oturduğu ee, sağlam tarihi tecrübeler ve e, felsefi metinlerden zaman bulmak. Sorum şu: düşünce geleneğimizde, özellikle bu düşünce geleneğinin dayandığı temel. Bilimlerde, usulü fıkı, usul, usulü din gibi bilimlerde, donmuşlık, luk eki almış kavramlara pek sıcak bakılmaz. Bu benim dikkatimi çekti. Başka bir ifadeyle suyut kavramlar fazla itibar görmez. Daha çok hareket içli olmak tercih edilir. Bunun nedenini merak ettiğim zaman, İslam temel metni olan Kur'an kelimeye yöneldiğinde ilginç. Herkesin bildiği ama benim kendi kişisel maceramda e, yeniden yaşadığım, ürettiğim bir su. Soyut isimlerin kullanılmadı. Mesela akıl kelimesi geçmez, zikir kelimesi geçmez, tefekkür kelimesi geçmez, fikir kelimesi geçmez. Hep fiil haricinde. Akıl değil atlıyor. Zikir değil, zikretmek. Düşünce değil, düşünmek. Eğlendiği, eylemek. Dolayısıyla medeniyetin kurucu metninde neticede Kur'an-ı Kerim İslam medeniyetinin her medeniyetin döngüsünün referans noktasıdır. Yani onun etrafında bu bütün medeniyetler için böyle de her medeniyetin metni yana metinleri vardır. Belirli zebur dediğimiz, zebur kaya demektir, bir kayası vardır. Onun etrafında döner. Dil de böyledir. Mesela deyip Almanca, Göten'in Şii'leri üzerindedir. İngilizce, Sevgi'nin üzerindedir. Farsça, Şehra'lı üzerindedir. Üfifli tepsinin. Bizde işte Yunus nedir falan Yani belirli temel metinler e, etrafında bir özüntü, bir örgüdür. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim ve onun yanında elbette başka metinler de var hermektik döngü dediğimiz dil felsefesinden değil Hocam? Evet. O hermektik döngü referansıdır. Dönü dolaşıp oraya gömersiniz. Şimdi bu referans noktasının ana yaklaşımı bu olduğuna göre yani hareket içli olmak, fiil içli olmak bir teşbihle Kur'an hiçbir zaman yolun başında oturup konuşmayı kabul etmez. Yolda olmayı kalır. Yolun başına oturup yolun üzerine konuşalım. Bu doğru değil. Yola çıkacaksın, yolda olacaksın. Ee, yolun kat edilme mesafeleri esnasında ortaya çıkan sorunlarına yüzleşip konuşuluruz. Şimdi burayı fazla uzatmak istemiyorum. Ama neticede bu tespiti tecrübeden hareket ederek yaptığım zaman, yani hareket için olmak, ee, eylem halinde olmak, suyut donmuş kavramları bunların diğerini reddetmiyor. Bunlar var. <gülüyor> İçinmek için bundan şart kavramışsız düşülemesin ama e, hayatı bunlar üzerinden kurmamak gibi bir e, ilke vaz edildiğine göre o zaman İslam medeniyetinde tarihindeki e, hem tecrübe hem de bugün kullandığımız kavramlar açısından ne gibi bir sorun karşılaşıyoruz'a baktım. Özellikle medeniyet kavramının bir donmuş, bir lıklık ekiyi almış, hatta biz Arapçada tabii onları demek istemiyor ama yt eki, yapma mastar demektir. Klasik Arapçada yoktur. Yunanca tercümelerden sonra çıkmışız. Çünkü insanlık eki üreteceksiniz, e, lık ekiyi nasıl üreteceksiniz, bir bastar üretmişler. Buna yapma mastar adını veriyor. Ya da Arapçada Akıl kelimesi tümel anlamda yoktur. Bunu üretmek için er kelimesini, Arapçadaki dır, İngilizceki dır dediğimiz o belirlik takısını koyup er ak, yani tümel ak. Tümel ak diye bir şey yok ilk dönem İslam düşüncesinde. Benzer hataya, biz bu tecrübede uzaklaştığımız için bunu tabii politik, uzun tarihi sonuçları var. E, bugünkü düşünce geleneğimizde de e, sunut kavramlarla ve e, doğmuş kavramlara düşünme alışkanlığı tekrar döndüğümüzü e, hermetik referans noktasına gördüğüm bu e, eyleme dönük e, yapıda uzaklaştığımızı gördük. İldiğim bir şekilde, ta, ilk kaynaklarda ilim ve amel kelimesi analiz edilirken ilim, bilgi demek, amel, eylem demek. İkisinin aynı kökten geldiğini, Arapçada büyük ses uyumu gereği e, kelimelerde harfleriyle değilse bile aynı kökten geldiği büyük kök ürünü denir. İli bile Amerika'nın aynı kökten geldiğini, ikisinin birbirini birlikte var ettiğini, birini düşünmeden diyenin düşünemeyeceğinin ta ilk metinlerde bahsedildiğini ortaya konulduğunu gördüm. buradan hareket edelim. Bunun nedeninin ne olabileceğini sordum. Aslında ben size şu anda bir paylaşıyorum. Bence en iyi bilgilenme yöntemi de budur. Niçin Böyle bir e, ilke bahsedilmiş. Onun sonucu şu, hiç uzak insanlaşma İnsanlaşma, İslam geleneğinde sürekli olan bir hadisedir. İnsanlaşma. Yani İslam e, anlayışında insan doğulmaz arkadaşlar. Beşer doğu, doğulur, biz doğduğumuzda beşeriz. Beşer heykel demektir. Yani insan türünün formuna benzeriz. ...ama insandaşırız. İnsanlaşma ne ile olur? Yani bu soruyu kenara ne ile insandaşır insan? Şimdi insanlaşma sürekli olduğuna göre... ...o zaman bize insanlaşmayı herhangi bir noktada durduramamamız lazım, durdurmamamız gerekiyor. Doğduk, büyüdük, şehirleştik, medinleştik durması gerekiyor mu? Hayır, durmaması lazım. Bu yapının devam etmesi gerekiyor. Şimdi burada dört temel terimi kullanarak meseleyi çerçevelerimiz lazım. Çünkü tekevrün diye bir kelimemiz var. <gülüyor> tekevrün dua için kullanılır. Kainat kelimesi aynı gelir. Tekvin kelimesi aynı gelir. Olmak, kevrün kelimesi evren demek aynı zamanda. Ee, evren, doğa, sürekli tekevün halindedir. Orada da olmuş bir şey yok. Tamamlanmamışlık, İslam düşüncesinin esas ilkelerinden biridir. Ne evren tamamlanmıştır, ne de hayat. Ne tabiat tamamlanmıştır, ne de Çünkü la tehlare fi tecelliyen, yani, taminin sıfır olmaz. Sürekli buna el-karpu sürekli yaratın. Yeniden, devamlı, bu yeni kendini tekrar da edebilir, Yek yeni bir formada kendini ödüldü. Tekevürden, evlen bazında, magde bazında olmuş, bitmişlik yok. Sürekli tekevür. E, bu master Arapçası'nda tefevül bağımının zaten özelliği budur. Sürekli ifade. Sürekli süreç içinde olmak, örüntü içinde olmak, bir pattern içinde olmak, bir proses içinde olmak. Analyemize latıf yapıyormu ki, <gülüyor> kolay olsun Temel ve dursun oturuyormuş. Ben, ben ofteyim bu arada, bunu Doğrudan canavar kamağı olduğumuz Sıkıntı Normalde ilk anlatılmaz biliyorsun. Genecek, söyleyecekse. Vahiy gibidir yani. İlham. Bir tane gelmiş. İngilizce bir şey demişler, de, de anlamışlar rahatsızca, Almanca, İtalyanca bütün Avrupa dilleri konuşmuşlar da gidince Dursun Telemel demiş Telemel demiş dilini ne kadar yürüyorsa o <gülüyor> da var. Kaç da gidiyorsun? Benimle anlaşılmadım. O kadar dil bilini belli anlaşamam. Evet ana deyimizle ana hatırlı yapmamızın nedeni hani terim de, e, kolaylaşsın ya. bir şeyini de kolaylaşsın diye bir process bir pattern, bir örüntü evren tamamlamamıştır, kapalı değildir. Onun için çok entesan Yunan felsefesi evliliğini takip eden Farah ve İngilizler gibi filozoflar evliliği kapalı olarak kabul ederken, fırıncılar evliliği açık uçlu kabul eder. Ya hatta daha da ileri gidip tek evlendiği aynı anda sonsuz evlen olabileceğini iddia eder. Felsefi olarak tabii, bugünkü fiziksel anlamda değil, bugün fizik paralel evlenler, sonsuz evlenler iddiası var. O başka bir şey ama felsefi olarak ev aynı anda sonsuz evlen olabileceğini. Niye? Çünkü tekevvün sürekli olduğundan dolayı. Peki, e, insan da insan da bedeni bakımından maddesi bakımından tekevvünün bir parçasıdır. Maddenin bir parçasıdır, tabiatın bir parçasıdır. Burada hiçbir sıkıntı yok. Biz Katolik bari düşünmek zorunda değiliz. Maalesef Türkiye'de böyle düşünülüyor. Peki, tekevvün aşamasında insan beşer olarak bulunduğunda e, medenileşmiş, şey, insanlaşma süreci temeddüm dediğimiz yeni bir merhaleye girer. Temettüm. Bu tabiattır. Burada hayata başlarsınız. Hayat, tabiatın üzerine kurulan yepyeni bir hadisedir ve insana has. Hal kelimesinden geliyor. Dirlik. Fakat bu dirilik diğer canlılar da olmakla birlikte İnsanda bunun tezahürü dik durmakla ortaya çıkar. İnsanın diğer canlı türlerinden farkı kebet dediğimiz dik durmak, ufka bakmak, doğayı kendine taşımakla ortaya çıkar. Ya bütün hayvanlar doğaya giderken insan doğayı kendine taşır. Su içmek bunun en basit değerli indirici değil mi? E, elinizle içersiniz. Hayvan ise suya gider. Onun üzerine fazla durmayacağım. E, dolayısıyla temeddüm en basit kabilede de bile mevcuttur. Yani bir insan hayata adım attığında, insan hayatsız var olamaz, tabiatta yaşayamaz. Temeddüm başlamıştır. Dolayısıyla temeddüm dereceli bir hadisedir. İnsanlaşmanın. Çok basit formlardan en gelişmiş formlara doğru devam eder. Temettüm. İnsanlaşmanın diğer bir e -e başlamış noktası. Fakat temeddüm Koptike, karmaşık bir harf almaya başladığında yeni bir kelime ortaya çıkar. Tedeyyül. Bakın hep aynı maslar üzerinde gidiyorum. Bunlar üzerine, bunlara döneceğim. Önce çerçeveyi çizelim sonra bunlara üzerine konuşacağız. Tedeyyül aslında dindarlaşmak da Ama buradaki din, günlük din anladığımız din, din, din esas itibariyle Arapçada yol demek belirli bir yaşam yolunu, formu geliştirmek. İnsan düşüncesine, fikrine, entelektüel üretimine dayalı olarak yaşamak yolunu. İddia du, bu kademe de bunu e, çift yönü olarak inceler. Çünkü tedehün kelimesi ilk yerde dinarlaşma diye çevrildiğinde sıkıntı yaşarız, anlayamayız. Mesela vahiyken olmuş toplumlar diye iddia nasıl tedehün? Dendi bir yolu ahlak. Çünkü ahlak dinden daha geniş bir kavramdır. Bu çok yabancıdır Türkiye'deki e, dini düşünceye. Yani Bir insan bilimsiz olabilir ama ahlaksız olmaz. Olursa benimle ekonomasyon. Fidegül e, temeddündeki insanın ürettiği entelektüel fikri yapılara bağlı olarak ee, yaşamasını, yaşama yolunu zenginleştirmesi, e, geliştirmesi demektir. esasında Ve iki temel kavramı da Ahlak ve din. Ahlak ve din. Ee, hangi medeniyetlere bakarsak bakalım. Özellikle karmaşıklaşma oranı arttıkça ahlak dediğimiz... Bu da ahlak işte moral değerler, adetler, gelenekler, dönümler gibi kavramında ve sofistike bir hal alıyor. Roma medeniyeti var, ister Babili medeniyeti var, ister Hint medeniyeti Ancak teden formel bir karakter kazanır. ...uygulamalar neticesinde. Ki bunun Bakın bu arzeleri... E, ...tarihe bakarak yapıyoruz. Bizim gavaratlarımız tarih. Yani bunlar... ...masa başı, felsefe üretimler... ...ikkatli e, yani felsefe üretilmez de... ...küniteki felsefi pajentif anlamda... ...kullanıyorum. Yani sallama değil bunlar. Bunlar tarihsel yaşanıkların... ...insan, tarihini yaşantan bir... E, ...yolum. TĐY, burası çok önemli. TĐY, formel bir karakter kazanabilir. Her toplumda, genel olarak, örnekler, e, ahlaki alışkanlıklar, nüfusun dediğinin moralde, bir süre sonra ya da hatta din, bir süre sonra kalıp haline gelir ve ya insanlaşma sürecini bozucu etki. Yeni bir kavram gerekiyor. Teellül kavramı. Teellül. Niçin teellüye ihtiyaç var? çürümek, bozulmak, dağılmak demektir. Yani tarihe baktığımız zaman medeniyetler bu aşamalardan geçip tefessüf edebiliyorlar, çürüyebiliyorlar. Kendi iç növdüleri Bir medeniyet sadece zannedediğim dışarıdan bir saldırıda yıkılmaz. Kendi iç çürümesine. Çok önemli bir var. Yani ilim medeni tarihinde yaparsanız. Ve da 50 noktasına gelmesi lazım ki devam etsin. Şimdi bu çerçevemiz bu. Bunun üzerine konuşacağız ve konunun başlığına bunu birleştireceğiz. Esas itibarıyla yapımız bu. Burada gördüğünüz şey şudur. İnsan evrimi, tekamülü süredir. Yani şu formu kazandı, insanlaşma bitmiyor. Bakın, Batıstan tarih teorisi söylüyor bunu söylüyor. Bak başka bir şey. Benim dayandığım Arkhadov. İnsan tekamülü süreklidir. Bedenin tekanülü yanında ruhun, nefsin, bedenin mind, karşısızlığı yazıldığı, onun tekanülü devam etmektedir. Dolayısıyla tekanül e, İslam entelektüel tavrı açısından ucu açık. Bir uzaydır ve süreklilik gösterir. Kapatılacak bir nokta değildir. Kapı, ucunu kapatamaz. Matematik okyanılar bilir. Yani, bir kapalı uzayda denklem denk çözmen kolaydır ama Evet, ucu açık uzayda denkleminin çözümlerinin farklıdır. Dolayısıyla e, şu şaba diyenler bize aynı zamanda şunu gösteriyor. İnsan tekanı evliliği bedenen bitmiş olabilir ama ruhun devam etmektedir. Şimdi, içinde yaşadığımız evde biliyorsunuz 15 milyar ışık yılı çapından 5 15 milyar yıl önce başlamış bir süreçtir. Bu süreç devam ediyor. Bu süreç belli bir noktada insan diye bir entiteyi ortaya çıkarmıştır. Evrendeki evrimsel süreçler belirli bölgelerde devam ediyor olabilir. Şu anda bilgimiz yeni yıldız oluşumları, yok oluşlar, var oluşlar sürekledik ya, ya onu bilmemizde var. İnsan söz konusu olduğunda insanın e, bedenindeki evrimsel yapılar, tekamül, çok cüz'i en azından 150.000 yıl, Ulusafya Esafya Espermi'nin etibarına bakarsak olur ama bizim ruhsal evliliğimiz sürekli olduğundan sonra evlilik terimlisi rahatsız etmesin sizi. Yani biliyorum ki gençler bundan rahatsız oluyorlar. E, Tanrı ise yaratır. Tanrı'nın terimliliğine kimse karışamaz. Tanrı ise tecrübüyüz, onu görüyor. Montrennic ve Karadın'a, e, oradaki çok, çok karşı din dinler var. bir orda Budist'te her türlü dinli millet var. 70.000'de bir toplandığı yaptılar kiliseden. Katolik Kilisesi'nin yani, şey derdi bu evrim teorisi. <gülüyor> Bütün din mensupları topladılar. Ben de bizim farklı bir üniversitede ben de gittim. Nasıl konu geliyorlar. Özellikle Ortodoks protestan, <gülüyor> Lerler şeyler, ee, ne diyelim ateist, deist filan. Ben, ben onunla oturuyorum. Hiç çayın içiyorum. Fethi bozdu. Bu arada bir insan geliyor. Sizler böyle yapalım? Biz tanrı şeyler, şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Bizim yani Latiflerimizi İmam Gazali koymuştur. Allah evini yaratmıştır. Nasıl? Onu sattı. ''Allah evini yaratmıştır'' bir değer ifadesidir, açıklama etkisi değildir. Onun yapamazsın, kimya yapamazsın. Nasıl? ''O beşeğidir'' diyor kızlar. Hiçbir beşeği teori tanrısal bir ifade olamaz. Bu cevabı yorumdur bu. Tarık kurucu, üstü yorum, İbn-i Senci yorumlar, İbn-i Senci yorumlar, İbn-i Senci yorumlar... ...Razici yorumlar, Batı bitmez yorum zaten. Ne dedik? Açık, kapalı değil, açık. Bunlar da açıyor. O için İbn-i Nefis diye 1274 dönem bir tabibimiz var. Aynı zamanda bu arkadaşlar. Onun Risale-i Türk Kâmini okuyun, ondan sonra konuşalım okanlar. El Risale-i Türk Kâmini İngilizcesi var canım. Yani Arapça okuyan da özlüyor arkadaşlar. Anadelerimizde yazılmıştır. Anadelerimizde tercüme edilmiş. Hem de benim okumumuslarla. İbn-i Nefis. Şu kan doluşuna dolanmış bir tabi var. 1253'te bölümün. Ee, onun en güzel adı kâbileye insanın oluşumunu anlatıyor. Nasıl insan kutup bölgesi, aman ekvatan bölgesinden mağarada oluşuyor, uzun süre mağarada yaşıyor, sonra çıkıyor, falan bildiğiniz. Fensi, bugünkü teoriyi felsefe olan problemde alındı. Razi'nin tefsili olursanız dediğimi görürsünüz. Rahat mıdır? Yani... Hani bir aforizma ulaşıyor, bir konuşmadan kullandım, Müslümanca, düşünüp, şey Müslümanca inanıp Katolikçe düşünüp Protestanca yaşıyoruz diye bir aforizma var ee, Ama mefhumu da iyi anlamak lazım, sadece ezbere vermek lazım. Bizim şu andaki Allah mefhumu dahil, e, din mefhumu dahil hiçbir İslam değil. Hepsi Batı, e, Katolik ve Protestan'ı tanıdığında görev. Niye? Çünkü tecrübemizi bilmiyoruz biz. Ee, Değerler üzerinden düşünüyoruz büyük medeniyet, dök dök medeniyet, değil mi? Çoğu okuyacağız, çalışacağız, o tecrübenizi sağlayacağız. Evet. Şimdi tekrar konuya dönelim. Aslında böyle sosyal mesajda vermek lazım. Yani bu <gülüyor> kadar değil mi? Yani sosyal mesaj. Kaç saatim var benim? Sabah kadar dinliyor musunuz? <mı>? Senin Ya <gülüyor> <gülüyor> ben öyle iki dakika da dinliyorum ben. Şimdi tesür. Çünkü niye tesür arkadaşlar? Medeniyetlerin e, Kadere, iddia durumu kabilesi bunu bir tasvir edip, konfor, lüks ve benzeri kavramlarla çürük. Bakın, Batı literatürünü ne kadar takip ediyorsunuz? İngilizce bilmiyorsan ama bilmiyoruz bu felsefi tartışmaları. Şu anda Batı'da en çok tartışılan kavramlardan biri konfor kavramı. Konfor, insanları bozdu. Cinsel sapıklıklar, zevk arayışları... Ee, ...garip galip maddeler kullanımı bağımlılırlar, e, bunlar nasıl kurtulacağız diye çok ciddi bir şekilde araştırıyorlar. Çünkü güçlü kültürler, sorunlarla yüzleşen kültürlerdir. Kimse, alt içe, öteme de demektir, kültürü ya da Batı e, Avrupa kültürü, sorunlarıyla yüzleşmeye çalışıyor. Ne kadar beceri ayrı zaten, kalıp kalınacağı bağlı. en çok tartışılan konulardan bugün bu. Özelliği de genç nüfus mesela 1980 itibara itibara bata olmada e, politizim değişmeye başlıyor. Günah e, mütimlerini tekrar dilinde adamlar gençler. E, bu 20. Yüzyılda o insanların kayıtlarından bir sonuçtur. Dolayısıyla Konfor, lüks, rahat yaşama, yaşamak e, gerekir. Ee, ne diyelim, seviyede hayatı sürdürmek. Çünkü bunu kaybettiğinde imkan var. İmkanın meşhur cümlesiyle kıtlık zamanlarında insanları öndereme açtık değil, alışmış olduklarını topluktur. Müthiş bir söz. Bu da işte e, bu böyle inmeyecek. Bakın başladı bile. E, son Ceren Hoca bilir, Almanya'dayken bu ekonomik iz başladığında insanlar yavaş yavaş bilgine düşüyor başladığında. Öyledir. Önce bazıları bu olacaklar, sonra birbirleriyle. Şimdi Kuzey İtalya'dan, Güney İtalya'dan aynı açılımını ben çalışıyorum ama içmiyorum, uyuyorum. Çünkü belirli bir şey alıştınız ya, hatta biliyorsun ya, arabaların ötesi bir şeyi bilmek istemez. İndirdiğin şeyi de sen neden fizyolojin, anatominin belirli bir beslediğin tarafını seçti zaman e, onu terk edemezsin. Şimdi bunların hepsine. E, klasik genelde de insanların tansiyonu nasıl olacak da şu yapının yarattığı çürmeyi, tefessürü e, engelleyeceğiz? Bunu nasıl yapacağız? Yani insanlar var iken yok gibi nasıl yaşayabilirler mesela? Var iken yok gibi yaşamak. Bu, bu tabiri bana hatırlatın, onun tek bir kelimeyle karşı var. Var iken yok gibi yaşamak. Üzüyorsun ama içinde o nimetin ya o imkanların fakat çürümemek için kendini kontrol etmen lazım. Nasıl yapacaksın? Şimdi evet, benim teorik şeyim bu. Şimdi niye ben bu işten uğraşıyorum? Derdim ne? Nasıl bir e, arayış beni bu sorulara getirdi? Bunu izah herkül. Bütün derdim <gülüyor> şu yapının analizini yap. Birinci soru şu, temeddünü, tebedünü, şuraya evliliklerinin ya yani da şuradan gelip buraya, değil de, buraya evliliklerin yolu ne? Hangi yoldan biz bunu yapabiliriz? Bu soru çerçeve içerisinde metinlere yöneldiğim zaman arkadaşlar, ilginç bir şeyde. Karşılaştım. Mithat'la. Ya ona getirdim mi? İngilizcesine getirdim ki Dedim de arkadaşlar anladılar bu dilden. İngilizcamsı. Ufuk Mithat'ın İngilizcesi Ufuk. Bak bu da harçası. Kadı Sait Eren Kadı Sait Eren Düzuşu. Adı üzere kadı adam. Yani herhangi biri değil. Kadı ne demek? Şu bulunduğu bölgenin belediye başkanı ve aynı zamanda yargıç. Dolayısıyla hayatın içinden biri. önemli. 1070'te Madagaskar Malazya Savaşı'ndan bir İlmancı. Endüstri'ye çalışmış, yani İspanya'da. Dil bilinci, doğa filozofu, dil bilimi önemli çünkü dindeler de bilemiyor. Doğa filozofu, yani fizik tarasifesiyle uğraşmış, çalışmış bir adam. Aynı zamanda kadın, yani ne demek bu, fakir fıkıh metodoloji, usul metodoloji deyilendiği adam ve pratik olarak da yargıçı yapmış bir kişi ondan sonra ve tarih. Çok entesan Günümüze gelmeyen metinler var. Dinler tarihi yazmış. Yani insanların yaşama biçimidir. Din olur ya. Din yaşama biçimidir. Yol dedek yok. Ve e, ulusların tarihi. Millet olmak ne demek? O dönemi bugüncü anlamda beklenen yani bir millet nasıl teşvik ediyor diyor. Nasıl kurulacak kendini, kurulunu, kurulları nasıl icat ediyor? Bu üzerine çalışmış bir adam. Kadısay'da ne diyor ise bu tecrübeler ışığında en fesal bir metin yazıyor. Tabakadır o ne? Milletlerin tabakaları. Yani insanlığın tabakalarları yok. Bir tür biyografi ama kişi biyografisi değil, milletlerin biyografisi. Çok enteresan bir metin. Artık Şimdi bu metni incelediğimiz zaman şunu fark etti. İnsanları hem bu sürece dikkat alan hepinden nasıl ayıracağız? Yani bir Pim'le kabilesi, Afrika'daki bir Habeşi, yukarıdaki silah. Şimdi artık de Devremesi gibi düşünüyorum. O dönemim yani tarihsel bağlamına coğrafyası ile ilgileniyor, yani? ama bu değilim. Sıravlar var, Türkler var, Çinler var. Önce oturup minnetleri tasvir ediyor. Sekiz büyük öbek oluşturuyor. Yani, o bilinen, o günkü bilinen coğrafyada e, yaşayan milletleri, çünkü insan toplamadan bilemez, Kavramıdır zaten, kavramak. Ve <gülüyor> onlarca ağaç var, ağaç kavramayı hepsini topluyorsun değil mi? Başka türlü düşünemezsin ki tek tek ağaçlara takılıp kalırsın o zaman. Dolayısıyla milletlerin sınıflar duruyor. <gülüyor> şey, yedi öbeğe ayırıyor milletleri. Farslar Bizi okutamıyorlar. Ama bundan da alt müddetleri var. Yunanlılar Yunanlılar Kütliler, Afrikanlılar, Türkler, Hintliler ve Çinliler. Güzel. Önce Ontolojisini denir diyor ki, bir düşüncelerce nesne alalımı belirleyeceğiz. Hangi nesne üzerine bırakıyor? Gökyüzünü, yeryüzünü, çünkü adam aynı zamanda batanın ona çok iyi diyor. Nesne ne dedi? Şimdi diyor ki, sorusu şu, hepsi bunlar insan mı? İnsan. E peki niye aralarında fark Niye? Rezotot'un bağlı çok önemli bilimlerdi. İntiler çok önemli dinler. Aynı zamanda tabi bir Arap olarak, çok büyük bir Arap kardeşlerine su, Arapların ve daha sonra Müslümanların başardığı iş anlamına alınmaya çalışıyor. Ve Arap'tı Endülüsler. Kendisi orada olduğu için bir, bir iş başardılar. Ortaya bir yapı çıktı. iyi bir tarihçi olduğu için bu yapıların kendinden önceki yapılanlardan farklı olduğundayım. Acaba bunun mantığı ilk İlkiyi koyuyor. İnsanlar diyor. İki ayır. Bilgi üretenler ve üretmeyenler. Bakın bu, bu tasvifi başka hiçbir yerde bulamaz. İnsanlar ticari devlerini birer verebilirsiniz. Dinlerini bir verebilirsiniz. Değil mi? İlke şu. İnsanlar ontolojik olarak eşittir. Bu Müslüman da adam çünkü. İnsanlar ontolojik olarak eşittir. Ne renk, ne ırk, ne dil, ne coğrafya, ne ekonomik üretim, ne politik güç insanları ortadakılara farklılaştırasın. Bilgi farklılaştırır. İnsanlar arasındaki ayrım, eşitsizliğin kaynağı şey kim ismiydi o? Yani insanların da eşitsizliğin kaynağı mi? gibi sanatlarının arasındaki eşitsizliğin tabii kaynağı bilgidir. Örneğin bilgi tarihte bir nesillerin <gülüyor> son kağıdı gibi taksimat yapmamızı, sınıflandırma yapmamızı mümkün negare açıktır. İnsanın tek tek ve toplumları bilgi üretip üretmemeklere sınıflandırabiliriz. Buna gerekçesine verecek. Niye pek? Derdimiz ne? Bu çerçevede baktığınız zaman insanları ikiye ayırıyoruz diyor. Bakın tek tek insanlar insanlarla, toplumlarla. Yani şu, tabii ayet-i kerimeyi aslında yürürüyor, hiç bilenlerle bilmeyelerle bir olur mu? Ayetini yürürüyor, tarihe ve topluma. Şu toplumda mesela ortak olarak hiçbir farkımız yok. Hepimiz insan türünü farklıydı, bireyleriz. değil mi? Hiç kimse nereli olmasın, Efendim, anne babanın çocuğu olması. E, Hiçbir şey, onu ortak olarak farklılaştırıyor. Bilgi, elimizde farklılaştırıyor. Diyelim ki burada bir doktor olduğunu düşünelim. Bir arkadaşımız hastalık içirdiğinde, o doktorun ben bilmiyorum demem hakkı yok. Öyle çıkacak, otomatik olarak. Niye onu, onu ortak olarak Türk olmasın mı? Karınızda olmasın mı? Yakışıklı olmasın Kadın olmasın yani Hayır, bilgisi öyle çıkartıyor. Ondan, o bakar, o bilgiyi istiyor. O, Şimdi tabii tabi Kadisayi'de evimizin dayandığı gelenek bu kurduğun ona çok büyük bir bilgiyi, Hazreti Ali'nin meşhur sözü. İnsan eşitliği bilgidir. Anlattıklarımızın özeti bu aslında. İnsan eşitliği bilgidir. Ait olduğumuz, şu giydiklerimiz şuna bakıp bildiğin arkadaşlar. Elektrik de bilgileri geniş anlamda kullanacaksınız. 4-5 çiştira tecrübe bilgiyi, teknik bilgiyi, episteme anlamında bilgiyi, e, hikmet anlamında bilgiyi falan gider. Her şey bilgidir. Bizi insanlaştıran, bir şey yoksa, Bizi insanlaştıran şu süreci ana şey bilgi çünkü. Tevettümümüz de bilgi sağlayacak. Tevettümümüz bilgi sağlayacak. Tevettümümüz de bilgi sağlayacak. Tefessül bilgisizliği sağlayacak. Bak formülü bu yüzden öpeceğiz. Şimdi devam edelim Kırınsayn'dan ünlüsüye. Şey. Diyor ki insandan hikaye, bilgi yönetimler üretimler. Hem felk hem toplum Tarihe baktığımızda görüyoruz. Şu minnetler bilgi yönetimçtir. Hintliler. Şimdi tabii medeniyet tarih yazıcının çok entesan bir konudur arkadaşlar. Bilgi nereden başladı? Aslında aynı zamanda sizin böyle <gülüyor> Peşimde ne diyorsunuz? <gülüyor> evet. Bilginin hangi milletten başka birini tespit etmek aslında ideolojik bir perspektiftir. Günahların başladığında iyi zaman 1840 sonrası bütün Medeniyet tarihi günah yazarsın. Almanların başlattığı. 1840'e kadar Alupada Medeniyet merkezi Mısır'da. İşte, Napolyon düşünün Mısır'ı ele geçirdiği zaman etrafında alimler. <gülüyor> Medeniyet tarih yazıcının Rusya'ya <gülüyor> bakın. Mısır'dır. 1240 ve sonrasıdır Mısır'ın alman projesi, alman ırk projesi, ırkçılık perspektifte İslam dinidir. İslam dinidinde iki merkez alınır. Bilimin başlangıcı olarak. Bir kısmı Hindi alır, bir kısmı kendi ülkesi vatandaşları alır. O iki tarafe kavga etmiştir. Kendince, Kanlı Sayed Hindi merkez alır. Bilim diyor başlamıştır. başlamıştı. Bilmeği. Sonra Faslar, sonra Kedaniler, sonra Yunanlılar, sonra evet. Romalılar, sonra Mısırlılar, İbraniler ve Araplar. Hint, Fars, Kedaniler, Yunan, Roma, Mısır, İbraniler. Arap. Arapları da üç katlı anlamadır. Arap olarak başlamıştır diyor, sonra Müslüman devletiyle Çok ilginç Mesela ilk dönemde anlattığı Arapların işte yükselişiyle ondan sonra Abbasilerden artık Arap kullanıyor. Abbasler döneminde her Müslüman medeni, hanım medeni, yani Fararileri, İncinler, Harizileri, Ferghanileri, Batlaneler İslam medeni halinde, Müslüman medeni halinde, bunu çok güzel. Ondan sonra en yükselişi, onu da bir Abbas ah olarak alıyorlar. Demek ki. Tarihte bunlar, o gün bilgiye bunlar bilgi verilmiştir. Bunlara alınmanın iyi kullanıcı. <gülüyor> Niye? Bilgi yönetimleri Çünkü hukuka dayalı bir siyaset kurabilmek için bir bilgi şarttır. Hukuka dayalı bir siyaset. Her toplumda bir yönetim olabilir. Şaman yönetirsenin, değil mi? Büyücü yönetebiliriz. Güçlü olan biri çıkarmaya geçer. Kabile şehirdir, reisidir. Efendim, aslı soyu çok önemli o toplumda falanca cahil ederdir. Mesela değil. Hukuka dayalı siyaset ve siyaset'in bu noktalarıyla aynı bilgiyle olur diyor. Bunu toplumlarla konuştuk. İki, en namusu ilahi, yani e, yasalı yönetim. ilahi yasa. Tek namunla ilgili bir kastet. İlahi yasaya daralığı yönetim buralarda görülmedi. Çünkü de görürmüyoruz akli, Et te'liful düşünce, istillali düşünce. Buna da yüzüyor. Dört tane madde sayıyor. Çünkü çok entesan hayatın temel bilimleri olan hukuka dayalı siyaset, siyasi. E, nasıl bir ahlak ve dini idrak, rasyonel düşünce. En önemlisi müthiş, e, nizan, insani, insani düzen su bir şey koşuyor. Aynen Arapçalar'ı mı görüyoruz? Yani benim için en mizan, en bu adam var. Bu şu demek değil, diğerlerindeki çok demek değil. Buradan mükemmel formunda var. Tekahül etmiş, geçmiş formunda var. Bilim üretmeyen, bilgi üretmeyen toplumlarda hikaye yaratıyor. Hakkıların yabancı. Birincisi, bilgi üretmemekle birlikte, yani bu sistemi, bu dört ilkeye dayalı, o tekabül seviyesinde geliştirmekle bireride iki millet tarihte diyor istisnai bir yer kapılmak. Çinliler mi otururlar? Çinliler zaraatkâr bir milletdir. Bakın o dönemde bile bunu biliyorlar. Devamlı bundan bir şey icat eder diyor. Çok kalabalıklarlar bir de o zaman da çok kalabalıklar. Oturan muhalif, o Çinliler otururlar gibi iki milyon nüfusla dolanan. En zaraatlerinden Patik sanatlarda olağanüstü düzü Çinliler. Türkler ise hepinizin bildiği bir savaş. Savaşla ilişkin bütün sanatlar. At, ok, kargı, aletler ve buna bağlı olarak e, devletler de diyeceksiniz burada. Türklerin kurduğu devletler, Moskürt bir devlet değil de onlar. Niye? Çünkü Siyaset'in ünlüpüyesi yoktur. Ee, en namusu, ilahisi de yok. Ondan sonra rasyonel bir inşa da yok. En yani, nizam insan yok. Bozkürt'in patronları bildiğimiz anlamda yoktur. beri başlıyor, yavaş yavaş. Niye? Çünkü medeni hamzaya töküldükler için. İyse oraya geçelim. Peki diğer milletler ne diyor? Çok önemli. Vahşi hayvanlara yani. insandan çok vahşi hayvanlara فَهُمْ bir لِدَهَىٰي مِنْهُمْ مِنْمَاسِ İnsandan çok hayvana benzerler. Nasıl hayvana bak? Vahşi yapma. Çünkü bunların üç özelliği vardır. Havakat, cihanet ve ahlak problemleri. Her zaman vardır. Çok redikal bir tasdif yapmış. Değil mi? Şimdi burada benim derdim bunu analiz etmek değil. Onun üzerine e, çok yazı var. Çok iz var değil mi? işlerde işimiz olmaz. Ufak işler bunlar. Tüccar için bunlar ufacıklar. Yabancılar. Allah razı olsun sizler. Çok iyi çalışıyorlar. Uzaktayız ee, da, yönetim dokunarak üzerlerini kat saydıkları için işi imzede. Hani tüccar yok. Niye yapmıyor? Çünkü oturup çiğircekler okuyacağız. Yani i̇ş Kendi de demişler ya, ya, niye bütün icatlara yavruyoruz? Hizmet ediyorlar bize, ver mi burada şu, Kadın bütün bu tahsifleri yaparken arkasında olan şey bilgi. İlgi. Dolayısıyla, insandaşmanın ana olma kası eksenindedikidir. İlimdir. Şimdi ilim nedir? Şimdi geçen bugün sabah arkadaşlarla, İmranca konuşurken, Türkiye'de şöyle yeni adet başladı. Yeni Türkiye yazılı kurmak istiyor arkadaşlar. Benim mi klasik Türkçe'nin teorileriyle düşünmek. İlim başka, bilim başka. Hakikat. Biz hakikat ve biz batı gerçeklikle ulaşmış. Allah. Hikmet. Her sefer. Tefekkür. Biz tefekkür edip onlar düşünecek. Saçma sapan bir ayrı. Klasik Türkçe'den Arap ne 300 bin Arap var dünyada. Ne yapacak şimdi? Da tefekkür var sadece. 1000'de de tefekkür vardı. 800'de de 2014'de de tefekkür temiz vardı. O senin ki şey, ilim. Arap ne diyecek? Eski İbn-i Silah ilim diyordu. İbn-i Selim ilim diyor. Şimdi ilim adamın başka temiz yok Sadece ne fazla değişiyor? Aynı soruyu. Ya yani bildin başka, bilim başka Ne çözüldü? Tefekkür. Tefekkürdür. Belli olduğu tefekkür, tefekkür etti zaten. Tefekkür ne demek? Tertip demek bunlar. Nerede İslam dünyasında mi var? Düzen demek ya. Kavramların düzenlemek, yargıların düzenlemek, istikrar çıkarmak. Bunlar boş şeyler. Bunlar insanları tatmin ediyor. Ne isfahri, ne iskoları, ne istetefekkür var. Ya, ...düşünecek bir şey Tam, şeyler değil birleşme, sorunlarla birleşme, mesai, problem üzerinden düşünmek diye bir şey var. Şimdi bilgi nedir? Yani, i̇lim nedir arkadaşlar? hemen bir arkadaşım e, akliye, akliye, Şimdi bu da çok büyük bir yanlış. İlim kelimesi harcılır, çoluğu kabul etmez, ne olacak? <gülüyor> İlim bilir, dinisi, teolojisi, pratik olmaz, aklı sorulur. Bilgi bilgidir, çünkü insanın bizatihi bilgisidir. Ha, peki çoluğu makbulur, bu istedimlerdir. Ee, science kelimesidir. Yani fizik bilimi, matematik bilimi. O zaman o kadar ilim diye tercüme yapmıyorsan, bilgi diye etmilsen, ilim dalları diye tercüme Bu da çok dikkat edeceğiz. Dolayısıyla Kadisa'yı denedir, ilim dalları değil. Bizzati bilginin kendisi, bizati Hazreti Ali'nin insan eşitleri bilgiydi. Hazreti Ali demek insan eşitleri ilimlerdir. Ama biz matematik, fizik, bilginin toplamı neyiz ki? yani bizati bilginin kendisiyiz. Anladın mı? Dolayısıyla Kadisa'yı bize gösterdiği şu, insandaşma dediğimiz hadise tekevrünün devamı olarak Evet tedeyün bilgi veriyor. Bunun en güzel değeri aklınızda imdadır mukadmesidir. Bakın başkası da bekleyemiyor ki imdadır mukadmesinin bin sayfa üç çift olarak denilmiş Bin sayfa üç çift. Bu bin sayfanın en az dört sayfası İbn-i Bezahar'lardır. Yalnız saygı. i̇bn giriş yaptıktan sonra böyle yani iklimleri anlatır maddelikçe. Şimdi düşünüyorum ya, madde olmadan manı olmaz bize görebilecek. Maneviyen maddenin üzerine koyuldur, Önce coğrafya inladık, onun için coğrafya kader denir. Himalaya dağında olmaz. Tam bunun da nedeniyle toplarız. Dağın. Çönde de olmaz. Coğrafya kaderdir. Bu inanmıyor musunuz? Sonra iklimleri anlatır. Coğrafya da her coğrafya. Niye mezopotamya medeniyet ortaya çıkıyor? Mısır, mezopotamya e, çok basit bir nedeni var arkadaşlar. Ehlleştirdiğimiz 150, e, 150 yani 47'ye yakın bitkinin e, 40'a 30'a yakın burada üretiliyordu. Doğal aşağıda bunlar. Ve en el, iyileştirdiğimiz 150'ye hayvanın 130'u burada. Bu kadar basit yani. Maddi şartlar. Mümkün olmadan sen onunla bir şey kuramazsın. Ben açık burada. Şimdi Daha sonra işte bildiğiniz ekonomik yapıları anlatır. Ekonomik araçları, üretim. Akabinde devlet ortaya çıkması, ticareti. Bunlar altıdır. toplumsal organizasyonların baştan son anı Ama eserini neredeyse yarıdan fazlası, yarı, yarıya yakını yarıya yakını ikinci cildin son çaktırıyla bölümüyle üçüncü cildin tamamı ilim ve Çünkü tefessühten üçüncü cildin var. İki yıl var. Birincisi ilim, bil. bilimler, ikinci sanat. Sanat, zarar anlamında değil yani e, nedir, elektrikçi olmak, maragozan anlamında değil. O zaten ilimlerin bir devamıdır, o da bir bilgidir çünkü. Sanat dediğimiz, bildiğimiz sanat. Çünkü insanın tekamülünü burada esas şey ne, ismini? İnsanın tekavülünü, sürekli sağlayacak, insanın ruhi evrimini devam ettirecek yapılar. Ne yapar bunu? Bilgi yapar ve sanat Bu bilgi işte felsefe, matematik, fark etmiyor, isimini ayırmıyoruz. Bilgi, dikkat edin tarihte, bilgi evrimi hakikaten devam. Toplumların birbirinden farklılaşmasında sağlıyor? Bilgi sağlıyor, yakışıklı hormalara çekil olmalı değil. Şurada yaşamalı, burada yaşamalı değil. Bilgi sağlıyor. Yani İngilizlerle, Fransızlar, Bakın e, İngiltere'de devrim olduğu zaman sıraya güzellerde, Fransızlar şokak gibi oluyor. Onlar bile aynı bilgi de var. Destin evet. başlıyor. Çüksünceler bir şey yok. Biz bir şey yok. Yok şaka ben doktora destemişim sana Yüz kişi varmış bir muhamdülseksin Allah'ım. Kimse de her ikili namazından sonra Fransa'da camide vaaz gelmiş. Vaazdan hiç kimse olmamış. Bütün cami dolu varsayarak uçak bir saat, iki saat oğazı yaparmış. Bizim de esedemem hocamız vardı, felsefe hocamız. Kimse gelmediği zaman afiye gider, dersini yapardı. Hiç kimse yok oldu. Arkadaşlar, ilim ciddi bir iştirak akaylar nasıl? Evet. Gene bu sefer neler yaptık biz? Evet. <gülüyor> Daha nasıl bir kahyoks? Ne dediniz? Bu bilgelik. Hangi kültür iyi üretmeye devam etmişse, sanat üretmeye devam etmişse tefessülünü eder. Bakın müzik Tabi bugünkü fast food fizik gibi fast food, fast yani tıkılmayı kastet tıkılmak demek biliyorsun. Büfenin Türkçesi tıkraht demek. Gerek yemiyorsun ki o anda. O anlamda değil. Müzik mesela. Şiir. Şiir ve müzik yazan bir zihni denemezsiniz arkadaşlar. Bakın İstanbul'un fethedini de denmez. Yeni farklılıkların ilk kuralı şiirdir. Fatih, İvan yazar oğlu Cem Sultan divan yazar, Şehzanesi, şey, Veziri Ahmed Paşa divan ve ilk divan şiirini yazıyor. Dört tane divan vardı. İslam Paşa, Mehmet 'in yazar şiir. Mesela bizim geleneğimizde Kurucu bir divan. Aşık Paşa fas, modern fast Fars, modern Fars milletin İngilizleri bu kadar şeklidir. Onun için doğanmayı benim çekstirilenden bile değil mi? Allah'a bu kadar götedir. Şire şey -şir -şir şir şir şir yazan bir minnete giremezsiniz. Sanat nimetin hafif aldığı gibi değil yani değil yani. Çok ciddi bir Çünkü bir minnetin kültürün en üst tabakası bir süre şirin mimari mesela. Allah mimari, Allah sevdiği ne diyor şey? İbn bu kademe de medeniyetin ilkesi asrul hadara, asrul temadu kurem dinâ. Medeniyetin ilkesi binadır. Dinâdan sen ne dedin? Dinâdan bana göster. Medeniyetin sana söyleyeyim. Bunlar boşuna üretilmiş kavramlar değil. Şimdi her medeniyette eğer tefessühten oturmak istiyorsan ilimlere bilgiye ve sanata değerdir. Fakat bu tek başına yetmez. Niye? Çünkü bu da bir süre sonra senin o tefessüyü çoğaltacak üretim yapmaya üretilebilir. müziği çürüme yaptığı şekilde kullanabilirsin bugün kullanıldığı gibi. Sanatı ya da ilimleri. Bunun için işte teellüh dediği hadise budur bizimkilerin. Teellüh kelimesini tam Türkçe süsünüyorum. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Bunun sonu yok. Tabii. Bunu Türkçe'de birkaç evet. bir beynir. İrfan tasavvuf. Şimdi hep sorarlar ders geliyor. İmdani gibi bir kafa. Nasıl olur tasavvufla ilgilenir ya? Tasavvuf kitabı yazıyor adam. Adam şunu arıyor. Ben, çünkü Nukademe'de diyor ki medeniyet çürütür. Onun için bedeniliği mi tercih edecek? Medeniyette öncesini mi tercih edecek? diye soruyor bunu kendine. Sadik bir adam. Devlet adamı. 50 e, devlet yönetmiş Onun sonra kabileden de yaşamış 78 sene. Afrika'nın bedeli kabileninde. Müthiş bir tecrübesi var. Diyor ki, ya güzel medeniyet de kardeşim hakikaten bunlar çürüyor ya. Ahlak gidiyor bunlarla. Sapırkıtlar artıyor. Kendine zarar verecek üretim yapıyorlar. Acaba bedavete mi gelinirse? Bunu açıkça söylüyor. Bu da mümkün değil. O zaman bu medeniyeti bir adım ilerine nasıl taşıyacağız? Teellüh dediği, yani biraz öyle varken yok gibi yaşamak. İşte bu tasavvuftur. İmdat'ın tasavvufuna ilgilenmesi tamamen medeniyet teorisi çerçevesinde. Nasıl? Yoksa pratik mutas, kendisi sufi değil, bir tarikat, tarikat falan şeylerini o arlandırmak mı mutasulfa? İnsanın bedenini aşırı bir keyfe, bir konfara, bir lüksle alıştırdığımda bedeni de aşağı çekiyor, şey ruhu da, bilinci de aşağı çekiyor. O hasta insan. İşte kötü alışkanı olan insanın akıl melekeleri de zayıflıyor. Biz bunu hem bedelini tavukla da akıl nasıl yukarıda tutacağız? Bilinci nasıl yukarıda tutacağız? Nasıl onu ayık tutacağız? Nasıl onu istimzör tutacağız? Tasvufla. İrfanla. İşte o biraz önce söylediğim aforizmanın karşılığı. Var iken yok gibi yaşamak. Var ama sen o öyle bir ayık bir insansın ki e, o ayık yurumdan taviz vermiyorsun. Onu giderecek hiçbir şeye yeltenmiyorsun. Ne sarhoş edici şeylerde seni e, çürütecek, ondan sonra e, gücünü azaltacak, entelektüel kapasiteni zayıflatacak şeylere. E, bunu yapabilmek işte tasavvuf yuruyla geçiyor. Ki, 50 dediğimiz hadise tasavvuf üzerinden. Bak burada tarihak değil, tarihak başka bir şey Böyle, Politik bir hadisinde başlığınızdaki diyaletlik burada açığa çıkıyor galiba. Evet. Bilgi ve terörlerinin diyaletlikte. Zaten başlığı işaret etmek konuşmanın kendisidir. Evet, yani. Evet. Dolayısıyla e, bilgi, ilim, ilim olarak kaldığında <gülüyor> bir yere kadar taşıyan taşıyan insanı. Onun ilfana dönüşmesi lazım. Dolayısıyla ilim, İrfan'a dönüşünce İrfan tasavvufu ürettiği o nasıl diyelim derin bilgi diyor. İrfan uzun bir hikaye İrfan'a dönüşünce ancak e, teellü aşamasından geçmiş oluruz. Burada ilim gerekli, zorunlu ama yeterli olmaya. bütün kültürlerde, medeniyetlerde kendi tıkatsaydım bahsettiğim ilim ama onlar da bir şekilde bir noktadan sonra ne yapıyorlar? Çığıyorlar. Çok müthiş ilim gelişmiş olabilirler. Entelektüel kapasite sanat üretimleri yüksektir. Ama e, belli bir aşamadan sonra kendi tutarlıklarını, iç e, ahenklerini, hukuklarını, sistemlerini kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla irfan aşamasına geçtiğini, ilinden irfana geçtiğinden Şimdi bakın ne ile bir şey söyleyeyim. Bu da bugün yanlış yorumlanan bir şey. Mesela arkadaşlar il farklılıyor. İni bulmadan bir farklılmaz. Bunu başka evlerde de yazdım ve söyledim. Alt eşik üst eşik hikayesiniz bize. Bir daha uzun farkında. Yani bizim gelinliğin şöyle okunmaz. Duyulak mı önemlidir, akıl mı önemlidir? İlik mi önemlidir, ilfan mı önemlidir? Din mi önemlidir, matematik mi önemlidir? Böyle saçma sapan sorular yok bizim gelinimizde. Hepsinin yeri var. Ne diyoruz? İnsana ait hiçbir şey diğeriyle ikam edilemez. Gülmen, abi güleceksin, eğlenmek, eğleneceksin. Burada alt ve üst eşik diye bir tabir Ufuk yiyorsun bunu, ufuk. Alt, ufuk, üst, ufuk. Bütün evlen, şimdi şey, tasarım da böyle yapar. Yani gülmenin bir alt eşiği var da bir üst eşiği var, abartmana gerek yok. Seni insanaşlıktan alıp öyülecek bir gülmet doğru değil. Ama ben hiç gülmüyüm, çok ciddi olayım. Ben Müslüman adamım. Saçma sapan şey yapamadım. O eğlenmeyeyim ben hiç. Devamlı ibadet edeyim. Beş vakit, beş vakit. Sen Tanrı'dan daha mı dinlarsın ha? Meşhur hikaye yani biliyorsunuz Peygamber, Hazreti Peygamber'in beslemeye gelirken bir çadır görüyor. Tüm orada üç kişi çağırıyorlar. Ne yapıyorsa biz her şeyi bıraktık siz ibadet ediyoruz. Çalışmıyoruz. çocuk çocuklu olur evimizde. Öyle bir dinin peygamberi. Demirle başlık olarak, saçmalama değil mi? Böyle şey değil mi? Yani iktidar diye bir halçı var. İktidar, adalet yani. Kendine de da adal olacaksın. İktidar kelimesi, adalet kelimesi. Aynı gibi. Kendine de da adal olacaksın. Çünkü aşk, kontrol, bilinç içeriği. Bakın bu bizim pasofun çok önemli bir Bilincin eşlik etmediği dindarlık da bir hastalıktır. Ayıklat esas şeyde bizde Onun için indera duruyor ki bütün ibadetler insan zihnini ayık tutmak için ayıklayacaksın. Çünkü bizim insanlığımız akıl var, akıl baba, suyla değil mi? Nerede şimdi sürekli tutacaksın. Bütün dini ibadetler diyor, onu şu hepsini ayık tutacak, tutmak Ayık olacaksın. Bu ayrıplık içerisinde alt ve üst eşitleri iyi belirleyeceksiniz. Bak ilim olmadan da irfanılmaz, böyle bir şey yoktur. Hep ben tipik bir örnek vereceğim, hastalıkın üzerime çok sıkılamıyorum. Aklı terfi. Ya hocam, daha çok haklı, Abi onunla eşit terf edemezsin. Sen de yok niye da gideceğim? Şimdi... Aklı, tasarruf dediği şu, aklı tükettikten sonra artık belli bir eşiğe gelirsin, üst eşiğin. Ondan sonra aklı, aklı da oradaki istihdali akıl var. Çıkarımsal akıl, rasyonun akıl yoksa bizim akıl dışında başvurduğumuz yok ki. Yani biz sezgimizi akıllar yaparız, hırsızlığımızda, imanımızda, bilimimizle, sanatımızda her şey akıl. Kognizm olarak her şey, hepsi burada oluyor. Bu arada istidlal bir Doğru, yani sen çıkar, rasyonun akılı aşık bulundur mu lan? Ben sonra aşiyi bunu nasıl yazarım? Gaya gelsin. O akla, akıla akıl var ama bunlar kimin akıltırdı mı? Yani ama istidlere akıllı olmadığında Sufi ne diyor? Çıkarsal akıllı, gidinle akıllı, masonel akıllı, istidlere akıllı, bir var. Ondan sonra tutun mesela tangiyi, e, masonel akıllı, istidlere akıllı ileri gidiyorum. Bakayım, kırmı. o zaman, şey, bakıyorum o zaman, şey, Osman seni. Ya Bazal Osman'ı bilmiyor gençler ya, Gülöz. Geçen bir ders dediğim gibi, tam Mazhar Osman'lık oğlunun diline, hocam o ne demektir ya? Ama bu bir deyim de bizde, Bazal Osman. Bakırköy'ün ilk ruh hastalıkları, buraya, ilk bizim psikiyatrimiz büyük alet. Ee, o tabir olmuş halk arasında, bak sen tam Bazal Osman'lık oğlunun diline, kafa gitti sen de, hafif çengek bir havasına doğru gidiyorsun yani, İstanbul değilleri bunlar. İstiklarlı akılda her şeyi ulaştığı kadar daha kötü. yetmez, yetişmez çünkü o... E, Einstein yürüdüyor bir sözünde. İstiklarlı hakkında seni A'dan, B'ye, B'den, C'ye, C'den, D'ye götürdü. Hiçbir zaman ondan kurtulamazsın diyor. Ama bu hayliyle esedin diyor. Mesela, yani bu herkesin bildiği bir şey. Anlıyor muyum? Dolayısıyla, infa, ancak ilimli olay. İlim, marifet, marifet, marimat. İsrail Hüseyin vardır. Buna bir imnadın ufki. Düşünce diyor. Alt üst alt üst dolanır. Bilginize kaynağı diyorlar mı? Tamam, başlar. Hep duymuyoruz, hep benim ben ben şeyden diyor. Akıl başlar. sonra sezgi gelir için şimdi. Yani insanın özellikleri bir harmoni oluşturur. Bir bir tedahür, bir yedinlik oluşturur ortaya yapı çıkar. Sen bunu sırf akıl, sırf gülül, sırf iman, sırf iman diye Çünkü öyle bir insan yok. Sıfır akıl olmam insan yormadı yaşadığımız. Yani. duygu. Bu çok dikkat edilmesi yani gereken, insanı sakatlayacak, insanı rencide edecek bir kanun işin içine yakışamaz. Bizim Neticede, Konuya sosyal mesajlar bırakalım. İlk şart, bunu kabul etmeliyiz. Ne diyeceğim? Bizler bunu bu konuyu bir daha toparlamam lazım. E, bir ufku düşünce meselesinde arkadaşlar sonuç şu aslında. Bunu nasıl üretiyorlar? Onu da söyleyeyim de. Evrende ona her şeyin sınırı var. Ağaç açılır. Bir tohum bir yerde bitiriyor. Sınır var. Kemal eriyor. Ondan zevane. Kemal zevandırlar eskiden. yani bir şey potansiyellerini aktarız edip tamamladığımda kalkamam. Burada da insanın sınırını geliştirmek çalışıyor. İnsanlaşmaların davranışı sınırını geliştirmek diye çalışıyor. Çünkü hani böyle bir güzel bir sözüyle sınırı bir kere çiğnedir mi? Çiğnenecek sınır kalmaz. Onun için bakın haram kelimesini boşuna kullanmıyor. Sınır da ne kadar? Haram Sınır. Şu haramdır dediğimde evin haremi, harimi. Sınırı, odadır. Peki iyicek de sınır çiğnedir. Helal ne demek zaten? Neden helal kelimesi? İçeri girmek demek. Hulur etme. Sınırın içeri girmek demek. Bakın e, insanda e, hayatta, yaşamada haram ve helal aslında insan olmayı ya da insanlıktan çıkmayı ayarlayan sınırlar ya da sınırsızlıktan demektir. Çünkü bir kere arkadaşlar, hakikaten sınır çiğnedik mi? Haydengin değil mi? Bütün, yani şöyle bira İslam Türkiye sınırı Çin'e değil mi başka bir Çin'e de ki on Türkistan'ı da Çin'e miymiş? bir kere çıktın bir daha geri dönmüş olmaz. İnsanlık dediğimiz hadise, o sınırı bir kere açtırmadın? Geri dönmüş mü? Orada işte tefesiyor, çürümeye, yok olmaya, orada diyoruz. Gerçekten cevap. Çünkü hiç merak etme. Şimdi e, toparlayalım, söylemene geçelim. Arkadaşları çok vakti aldık. Demek istediğim bütün bu konuşmada demek istediğim şu arkadaşlar. Temeddüm dediğimiz hadise süreklilik ifade eder. İstahar dünyasının bütün, istahar kültürü, usul kuruluyor usul ettiği aslında bütün şeylerin iddiası insanı sürekli yüce kurudur. İnsanlaşma e, kapalı düzen değildir. Tamamlanmamıştır. Devam edecek. Bakın, ben size basit bir örneği yapayım. Basit örnek değil de, kaynak göstereyim. Ramazan Efendi diye beni çok kullandığım bir adam vardır. Ramazan Efendi. Başka hiçbir şey bilmiyoruz arkadaşlar. Ramazan Efendi. Bizim insanımız da biraz böyle. Önemli olan, kamuya yaptığı hizmettir. Kendisini pek bir şey yapmaz. İkinci belsettir. Ve bir kiram kitabı yazı sunmuş. Orada diyor ki, insan Harüzüledir. İnsanın ahvali, halleri sınırsızdır. Kıyamete kadar ilişecektir. Dolayısıyla insanların ahvalini sabitleyecek hiçbir kanun veya yasa olamaz. Onun için sürekli hukuku yenileyeceksin diyorum. Sürekli. Fıkıh. Fıkıh sürekli yenilemek sorduk. Yarın oluşan ya yani bu previsle yenilir mi bilincimizi <gülüyor> Hiç belli olmaz. Ne olacak. Deşlik devam ederseniz biliyorum. Hatta diyor, burası çok tehlikeli. İtikad bile diyor, kapalı müsaade Niye? Çünkü diyor, tarih süreci o intikada ilişkin sorular, şüpheler, şekler, bir idraki dolayı bir başkalaşacak. Yani Allah'ın varlığı ve birliğin kiramın idrak düzeyinde hep başkalaşacaktır. Biz bugün bir güzel tekçini analizini kullanarak Allah'ın varlığını bir yeri, kuantamı kullanıyor değil mi? Yeni çandaş kiramcılar. Daha önce de battal su kullanıyorduk. İbn-i İsa'yı kullanıyorduk. Tursi'yi kullanıyorduk. Aynı şeyi fakat idrak türü değişerek. İçini değişerek. Dolayısıyla insan bizahatini bir süreç içerisinde İnsanlaşma büyükler diyor. Bunun ne? Öteknik'te işte, surda ekstraştıran bir adam ya. E, bize ne oluyor? Dolayısıyla dediğim şu. Bütün bizim işimiz e, insanlaşma hadisesidir. Bu ins insanlaşmayı öteye verebilirim. İnsanın potansiyeleri verilir arkadaşlar. Düşünme, eyleme, akıl ve er. Fikir ve eylem, ilim ve amel. Bunu sürekli kırmanın yolunu arıyor bizler, sürekli. Bir süreç bir örüntü kırmanın yolunda, mesela işte medeni olmak, bilgiyle, fakat o medeniyeti korumak ifadla mümkün. Allah Allah, medeni olmak, medeniyet sahibi olmak, temeddül etmek, bilgi nedir, bilgisiz medeniyet olmaz attım sakın serdirendi size. Hemen dün bilgi neticede. Niye? Çünkü hukuk bilgiyle mümkündür, ee, ahlak dediğim bilgiyle mümkündür, rasvelen istiklali düşünce bilgiyle mümkündür, insani düzen, insanca yaşamak bilgiyle mümkündür. Bunu kader serdirendi size. Fakat bunu sürekli kraliyetin yolu da ifanlı, ee, tehlikelidir. Bu bu. bu Teori tabii bir perspektif. Bu e, idare din bilgisi gramer kullanıma benzer arkadaşlar. Yani Türkçe'nin bir dil bilgisi var ama biz bilingütlüler çok çeşitli konuşuyoruz. Yani geldiği zaman, değil mi? Ya da bir Ortalanlıoğlu geldiği zaman. Ama o gramer hep var. Hep onu öğretiyoruz niye? Çünkü onun orada durduğu müddetçe bütün bu farklı kullanımları onun ismiyle Türkçe'ye aktarabilirim. Ki o diğer yüzde yüz kullanmaz, o zaman yaparız. Teoriler var. Hukuk teorileri vardır. Ama bu durumda bir su adalısızlık Dolayısıyla bu da bir teori teoridir, bir perspektiftir, bir bakış açısıdır. Ve insanı ayırt etmek için de gereklidir. Teori biliyorsunuz bir bakıştır demektir yani onun önünü görmek için. Dolayısıyla bu teoriyi göre, e, bu yaklaşıma göre, ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Yani bunu geliştiniz ileride. E, eğer biz yeni bir medeniyet, bir tereddüm halinde başlayacak ki bir kere bilgisiz olmaz? Bilginin her türlü, bilginin şu dediğim gibi çoğulu yok. Her türlü. Bilgisiz bu iş olmaz. İki, e, çürümemek için bilginin kuracağı bu yapıyı sürülebilmek için de olmaz. Anladın mı? İnşa ettiği yapıdır. Yani Osmanlı boş 600 altı yüzü yaşamıyor. Şimdi diyorlar ki ya, ama bitti. Hayır. Biz devam ediyoruz artık. Biz. Yani Gök Kürtler'in ikili devam etti. Uygular ikili de devam etti. Selçuklar yıkıldı. Osmanlı, Osmanlı dedi, Biz devam ediyoruz. Yani biz Gök Kürtler'in zemin Anladın mı? Adı Osmanlı olabilir. Türkiye Cumhuriyeti değil, başka bir şey olabilir. Önemli olan burada, siyasi örgütün adını, Hale Devamlı Devamlı Devamlısı'nı ilk konuşuyorsan hani devam ediyorum dedi. ...biz yok olmuş bir kültür milletimiz ki. Yani... ...bardak var değil bundan. ...Baldaklar diye bir karim var. Nereden, he? He? nerede? Bizi miyiz, he? Hittitler nerede? Biz Hittit miyiz? Süleyman mı orada duruyor? Orada belki İstanbul'da. E burada da istikrar savaşı yapıyoruz. yani. Başka bir kelimaz. Böyle ki devam ediyoruz. O, o, o kimliği, o işin şey, ayrıntıya çok dikkat edin he. O bitmiş filan değiliz biz, biz tamamen. Zaten bunu konuşuyoruz burada. Yeniden bir yapılanlar konuşuyoruz. Evet. Başlığın izahı evet. oldu mu şimdi? Evet. Peki. Hiçbir konuşma, ne dedik? Kapalı Kapanırsa, konuşma da kapalı kapanır. Bak, açıktan bakıyoruz. Değil mi? Tamamlanmamış bir konuşma. Şimdi yine de tekrar gelme imkanı olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sorularla bulutulmamız. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim müddetiniz Arkadaşlar, sorusu o arkadaşlar. Siz bunları kaynağını alıyorsun değil mi? Tabii, evet. evet. evet. Şimdi... Nerede yayınlayacaksın? Youtube'da. İnnetim Youtube, YouTube. orada <gülüyor> yerde yayınlayacaksın. Devamını görmem lazım. <gülüyor> Şimdi, bazı <bazıları> beylerle <gülüyor> besler mi gönderdin? Montaj denedir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Demirden korkan, TV'de <kirene> <gülüyor> Şimdi, Evet, buyurun arkadaşlar. Sorusu Soru soralım abi. İtiraz eden katlı olma. Hmm. Buyurun. Şöyle oturalım. Eee insanın tekamülünün bir e, sürekli arzettirine evet. bahsettik. O, hem bire hem toplum olarak yani. evet. insanın tanımı olsun evet. evet. evet. evet. evet. evet. dolayısıyla işte, e, insana dair bazı e, kullanılan terimler hmm. hmm. e, hmm. evet. o insanın tanımı gibi Birincisi eee Vallahi eseri sabiti unutuyoruz. Bu şu tefessür Esmeri misafiri. Emni ettirme, eşitliği varlık. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Bu kavramların gelenek içerisinde yazma ersel yardımcıyla e ne zamandan beri kullanıldı? E Nereye kadar e gitti? Aşında nezal ayette var çünkü. Şey, Eşretli madriyadan kapanı mesela Kur'an Kur'an'da geçiyor. Ha. Haa. Daha... Esmeri misafiri. Evet. Şey nasıl geçiyor dur bakayım. Aa, bir tane sayı. 87 takip. o ciddi re evet, <gülüyor> bir soru bakmak lazım. Bilmiyorum. Şimdi insanın dediğimiz zaman Kemal'e erişmiş insan diyoruz ama Kemal'e sürekli olduğunu söylediğimiz zaman bu meydana devam eden bir şey. O şöyle şöyle biliyor musun? <cuh> İnsan hikayenin ideal formü Tanrı'dır. İnsan eşitle eşit de Tanrı demektir. Orada tasavvufta insan eksik Tanrı'dır. Tanrı mükemmel insandır. Hiçbir zaman Tanrı'dan bircana göre insan hikayenin bir süreçtir. Nasıl olur? Evet, bak nasıl sözcüğünüzü? Diyinin tamamlanması. Diyinin tamamlanması başka bir şey. O vahiy tamamlanması. ...bundan sonra vahiyeti yok ya, de Bak, son ama... son ...din isteyen istediğini seçer. Yanlış doğru ortaya koymuştur, isteyen istediğini seçer. Evet. ...süveç vakitten sonra o kadar ayetler... ...kırışı kırışı işler olmuş savaşları... ...bünün günü sen bilirsin. Yani orada insanı Tanrı... ...asrıfa göre icma etmeyiz. İnsanlar daha çok <gülüyor> hani bir kesinlikle. Ancak insanın bir anı da aşmak ve saçmakla yaşıyoruz değil mi? Tabii, tabii. bu konuda çok ince ama biz tasır kültüğünü bilmiyorsak <gülüyor> bak ne dedim kaç tane metnimizde kaç tane yayınlanmış metnimiz analiz edilmiş, tahalli edilmiş, anlaşılmış, çözüm Muazzam bir liderlik var. E bu liderlik öyle çılgıma e, değil. Yani biz İslam medeniyeti falan tek anlam düşünüyoruz? En üstte farklı, küsref farklı, muskat farklı, Alman da farklı, değil mi? Yunan e, İran, Yunan farklı, Türk farklı. Yani dinamik, zengin ve çeşitli bir İslam düşünüceğiz. Yalnız böyle bir şey var zindelimizde. İslam getirince tek cinsel şeyler, İslam'da da aynı şey. Batar, Hepsi birbirinden farklıdır. 3 taktane, Bastor, ifar, yani 3-4 tane farklı matematiksel açı var. Plus ve fark. Nasıl kasof fark dedi de çarptı. Eee fark. Ben bizim şey, şey evet. yani, en çarpıcı gelen şey oldu. Ben o husus hakkında bir Yani en çarpıcı o suyu sürmelerin değil finallerin olur olmaz oldu. O zaman şöyle bir şey söylenebilir mi acaba buradan çıkarak anlamakla eğilemek arasında ayrım yapmak aslında çok doğru bir şey değil yani yanlış. Ne cazib? Evet, yani ve bunlar acaba şeye şey gidilebilir miyiz? Ee, daha böyle felsefi, teorik meseleler yani ontoloji, epistemoloji vs. ayrımını aslında itibariyle <gülüyor> pedagoji ve yani pseudo distinction kendi ana dilimde pseudo distinction demiştim yani, e, böyle bakmak doğru olur. Yani bunlar e, pedagojik de ama özrünü de anlamak da demek. Ortoloji, e, epistemoloji bunlar ayrı şeyler. Bir gülü bir düşündüğü bilimler acaba? Kesinlikle. Yani şeye ekliyor musunuz? Yok, onu ekledim. O farklı bir şey. Şimdi <gülüyor> günah yapıyoruz, sırada başka bir şey ekliyorsun. O aynı şey de. Şimdi Dino Hocam'ın dediği... ...son dönüşü ölü bir nokta. Ee, Adamın anı adam üstüne hatırlamadım. İlk yüzyılda yaşamış bir e, aslan düşünüyor buna benzer söylüyor, söylüyor. Yani e, ilimle amel birbirini birlikte ölen iki evlite olarak görülür. Genelikler. Ekolojisiyle biz, şurada bilgi var, burada ele var, evliliğinde tanımlı bir ilim olarak gördüğümüz zaman ki öyle görülür, aynı zamanda ah, tanrında bir eğlenir. Dolayısıyla kapıl değil. Kapılı, kapalı olmadı da burada. Yani evlen Top yeküm. Tanrı'nın ilmidir. İmlinin yani bir küsüdür. Dolayısıyla orada amel süreklidir. Yani İlimle amel birbirine girdiğinde sabitle değişkenler doğuşur Adam onun için maniyet kavramını reddeder. Maniyet, kuyreti, donmuşluk, tümel kavramını reddeder. O tam Yunani düşündüğü. Fasıl, diferentliğe atmayacağım. Yani felsefe konuşuyoruz kusura bakmayın ama. Hifraz ayrımları ne dedim? Yok öyle bir şey. Nedir insanı diğer canlıların ayıran özellik? Onun özüflendirme, değil. esansiyeliste değil de ilgilidir. Tipik bir nominalizm de değilidir. Anlamıyor musunuz? Keyfi değil, mesela itibarı bakarlar olan. Yani. Keyfi değil ama itibar, izafi değil, itibarı. İnsan bilgisi ve şemiyi kendi koşulları içerisinde, hem historik anlamda, kontekstüel hem de insan zihni ortak olduğunun biraz transandert yapmanı şey var. Fakat bunlar İbdol'a sabitliğidir. E, Subutiyet ile tevellülat birbirini sürekli yerine ilerler. Onun için mahiyet kavramını bu bütün nam felsefesinin temel kavramını reddedilir. Nedir senin pekli hayvandan ayıran? E, en özel nitelik. Şimdi siz çok daha iyi biliyorsunuz. Anglo-Saxon Dünyada Okullar Interdaction Filosofi diye bir kitap vardır. 20-40 basın bütün medresi, şey, medresi <gülüyor> diyoruz. Bütün <gülüyor> üniversite okuduğunda, ben mesela bir üniversite Çok en gizam bir değil mi? Tanım. E sensörlüs mi? Yoksa aksinatel bir tanım yapmalı mı? Ve tercih nedir? Tanım dediğimiz nesnenin nitelikleri toplamadır. Fenerbahçe'nin şey tanımındır. Fenerbahçe'nin bir nesnenin tanımı ağlamdanın geçmodur. Yani ilimiyetlerimiz, aksinatelikleri toplamadır. Bitti. Peki, e, Özner'de öz diye bir şey olsa da benim olan bilimler şansını... İki, bilimin tanımı, bilimin tanımı çok etkisandı mesela. İzafe, şimdi bile. Relation to know and know. Mesut'tan. Aynı şey. Demek istediğim şu, e, kenarı genellikle, usul genellikle, usul fıkır ya da usul dediğimiz tablarla olacak. Ontoloji ve epistemoloji. Çünkü Tanrı'nın imniğinde nesne ve bilgaylıdır. Ağaçın ilgisiyle ağacın nesne sahip olduğu için insan bu da bu böyle. Kesinlikle bu ama insanın zihni böyle çalıştığı için Başka şey. Yani o kadar netesi akımda tümle ilgili bir tüm olarak. İşte kenara böyle ikisi birden. tane. Çünkü insan budur. Yani birine ağırlık yaratıyor bir bu imanetlerinde anlamı yok. Bahçe bir gün, ben böyle bir yazı yazmıştım, şimdi e, Muhammed İkbal Meşhur e, dedi, bana ben de yaşlanırken devamlı yazım ettim diyor Allah affetsin. E, Doktor artesini biliyorsunuz Muhammed İkbal'e, e. Persik Metafizik'in doğuşu gibi bir başlama oldu, öyle diyor. İşte İslamcısı Persik, söylemek istiyor tabii Pers düşüncesiyle Yunan düşüncesindeki fark nedir? Şöyle ben yapayım. Bir Pers bilge, buna Magi denir. İngilizce magic olarak bilmiyor arkadaşlar. Magi, Persli filozofya. Ee, ama Yunanlar bunu anlamadığı için büyü yapıyor zannediyorlar. Şimdi e, tabi Yunan düşüncesinde en büyük kavga da budur. Demokritos ve de Protobras, Persli'nin arasını söylüyor. Magilerin talebesi olduğu için İklat olunmadan nefret eder. Anıstuderesenin fiziksel veri ortası, atomculuğundan alınıyor. Atlar da, trekler de, Mokitosu, e, meşhur sofizmin kurucularından biri olarak o kimyacı bilen, senin topladığın arkadaşlar. Bir filozof da, herkese çok uzun değil. Macidiye, bahçeyi girdiğinde diyor, birerler, tek. Yunan'da ise yıllara bakmaz, bahçe kavramına bak. En farkıdır. Tebel'in fikresi var. Tebel'in Ruslularına gitmişler, yorulmuş yapmışlar. Rusluların şu olmanın üzerinde bakmış. Tebel bakmış, ağaçlarının şeyini görmüş. Benim de bu, Yunan düşüncesiyle düşünüyorum. Rusluların görüyor Yunan'ın ormanı. Tebel'de Pers, sadece şeyi, ağaçları görüyor. İstanbul pisliğine kalmına gelmez. Neden? Hem ağaç, hem orman. İslâm'da usulü fıkır, usulü kenarlarız. Hem ağaç, hem orman ayrı Çünkü orman olmadan ağaç olmaz, ağaç olmadan orman olmaz. Birbirinin birlikte varı Bu çok enteresan bir şey. Birbirinin birlikte varı. İlim ve amir için bunu çok gururlar. Onun için İslam, ee, kenarında eylem, epistemolojik bir kaynak var. bir kaynak var. Yani duygular gönderiyor, eylem de Bu tabii e, farklı bir yaklaşım. Evet. Bunları yeniden hikaye etmek. Yeniden e, bu tecrübe olduğu gibi değil. Update ederek, güncelleştirerek yeniden bunları öğretmemiz lazım. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Evet. Ben ee, Fener Zorbay, bu TÜTARİK bölümünden. Buyurun. Öncelikle Bilker Medeniyet Topluluğu'na uzaktan bildiğimizi yakından hissedik dedikleri için teşekkür ediyoruz. Tamam. Ee, benim sorum... Şey, nezaket ve saygı. Hı hı. Yani e, benim öğrenciler çok kullanırlar. İşte hocam biz e, zamanında Avrupa akıl hastalarını yakarken biz e, müzikle tedavi ed ederdik diye bize geliyorlar. Nasıl? Şöyle bir şey getir. Şimdi Peki, bugün, e, bugün size İslam medeniyetinin e, mensubu olduğu söylenen toplumlarda Nezak, yani Türkiye üzerinde de değerli görüyorsunuz. medeniyetimizin içinde o nezaket ve saygıyı ne, niye kaybettik ya da kaybettik mi? Teşekkür ederim. Evet şimdi tabii hani, bir süre parçalanmış yani, bir yani eski yeni çağdaş kötü iyi bir arada çünkü kendimizi işaretlediği değil şu kendimizi İnşa etmediğimiz için dışarıda şöyle de çatısız bir ev düşün, ne kadar temizlik yapabilirsin, Devam Bir şey geldi inşaına. Bizim durumumuz da az öyle. Çatımız yok, ee, işte bir pencereniz yemiş, bir kapımız kırılmış, Yani yıkık bir ev değil, çöplenmiş ama yıkık. Ee, onun için unsurlar çok farklı. Kapımız da onlarla karışıyor. Dersi çok basit bir örnek alalım. Bincen bir örnek Yani bir <gülüyor> akademisyen arkadaşım, ne işi? o da akademisyen. Şimdi bunlar, anne babalarıyla gibi olan nasıl bakıyorsunuz? Bu bak, problem çok endişe. Şimdi, kızın annesi babamızı yendiğiniz zaman, şu kadın olarak Hanım'ın gerektiğini şu, biz Müslümanız, gene eklenip var. Tabii ki annemizin babamızı bakacağız. Eyvallah. Arkadaşımın anne babası geldiğiniz zaman, hangi çağda yaşıyorsun? <gülüyor> Bu çağda ha, anne baba... Şimdi bak, bunlar hiç de işte dindar yasaplar. Ama şizofreni var. Ee, hepiniz de var, hepiniz de var. Bunda kimse şey değil. Geri geldiğinde, gelenek ve geleneklerimizi bilmediğimiz halde, maalışkanlıklar, biz sizi kullanıyoruz. Ayıp değiliz bak. Hakikaten biz de bir ayıp bir programı. Sekerar Mürit proje ee, olduğu için hakikaten bir sürü sorun var. Yani bir bakın yani bir tarafta çok güzel bir iş yaparlar, bir tarafta ee, kadınsık çocuk işler oluyor. Bu normal. E, yeni bir kültür. Ben bunu hiç e, bunu kabul etmediği bir şey söylemiyorum. Yeni Orada çok yeni şeyler oldu. Gayet doğal. Bu böyle. Biz yeni şeyler yaptık, dünyayı değiştirdik. O temelin içerisinde. Uzağımda rahat rahat. Ama orada başka bir şey oldu. Ee, burayı indi, Gayet ee, Biz de bunu fark ettik yola çıktık. Yani sıkıntı yok. Ve onun için canlıyız diyorum. Yani, bu soruları konuşamıyorsak, e, bu soruları soruyorsak bir tecrübe atıp yapıyorsak demek ki diriyiz. Ama bu dirilik e, mükemmelliği en doğru Ben yol. düşünüyorum. Nezaket, saygı, neye göre tanımlayacağız bunlara? Referanslarımız derler kullandığımız terimler var. İşte hepimiz diyoruz ki de tipik olarak Hanefi'yi diyoruz, Matur'u diyoruz. Ne bunlar abi? Kimsenin Matur'un falan olduğu yok. Kimse Matur'un ne olduğunu bilmiyor. Yani Matur'un perspektifi değil. Bir kere şey olsan ne olur? Yani, yani bu bir sen. İbni'yi sen ok diye böyle düşünsen ne olur? Şimdi işte Ya da Rusya asronik çok iyi. İbni Şahdın asronik engellik asronik modelidir. İstanbul modelidir. Ne yapalım? Değiştir. Yani nasıl klasik e, somut kimlerdeki verileri kullanamıyorsan, diğerlerde de kullanamazsın. Yani bütün olarak biz İslam ile mevcut bir düşünceyi, ta bu münteha ben Gazzaliyim derim. E, ben demiş ki, "Dedi, sadece kuş üzerine verilmesi için ne olacak acaba? Ya? Yani, tamamen psikolojik mesele Bunlar Rahat ediyorsun orada. Hiçbir bilim bütün olarak kullanamaz. Fıkıh da dahil, keram da dahil. O çözümü dikkate alarak ama bizim sorunlarla yetişmemiz lazım. Mesel üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Onları özellikle düşünmemizle ilgili. Yani cesur olur. Yüzmeyi adam. niye ya? Hata yaparız. Ya, tabii yapacaksın. Müslümanlar zamanında devlet mi sahipti? Bakın ben size bir olay anlatayım da dediğimi gibi de Hazreti Ömer hep anlattığım bir anlattığım, Hazreti Ömer tabiyle Hazreti Ömer, e, ikinci anlattığım bu neye de Bilmiyorum ama biz size. Tabiyle anlatılıyor bu. ikinci yılında... Yemen'den gelen kalime 500 bin aldı. Geliyor şeyler, elemanlar. Akşam ulaşıyorlar bir akşam namazında camiye gidiyorlar. Ömer orada, ben Ne kadar gelirler? 500 bin aldı. Bakıyor, şöyle. Büyük çok gördünüz mü? 500 bin çok büyük geliyor. Yani yok. Neyse, sabah namazında gidiyorlar 500 bin, akır. 6. yılında salsal ve ele için 25 milyon altı. İfadesi yok artık. Ayrıca da 20 milyon yok. Ki. Elf, elf. Hamza'yı Daha yüri yok adamda. Şey gibi, evrenin çapı 40 milyar ışık yılı. efendim. O üzeri yüriğinde tasavvur var mı? Yok. yani bu tasavvur ürünletemiyorum. Bakın 25 milyon altı Hazretlerine ne yapacaklar oldu şimdi ya? Ukraya'yı topluyor. İleri gelen sahabeler, 10 kişi Hazretleri 1'sinde. Arkadaşlar bir 25 milyon aldığınız var. Ne olduğunu pek anlamadım ama ne acıdı? <gülüyor> Hazreti Ali devrimcidir. İlki yerlere göre düşünür. Siyaslığı da zemre anlamaz. Peygamber ne yaptı sonu Ya seni? Yani diyor, bu parayı dağıtır zaten savaşacak kimseyi bulamazsın. Herkes malını kurmaya başlar. Doğru mu? Doğru. Herkes engel olur ya. İlk defa Ali dinlemiyorum. Çünkü Ali, Mahmuz, bilimin kapısı. Bilimşehir'in kapısı değil mi Hazreti e. Ona çok önemli olan. Herkes ona tanışıyor. Ama ilk defa dinlemiyorum. Ne yapacağız diyoruz? Etrafı mı? çözemedik. Bütün menin halkını toplantıya çağırıyor. Sahabe, Ne Nefcette kavga. Gittiniz mi meninleri? <gülüyor> kavga. Çünkü ilim yoksa kalmamış. Yürü. Ne yapacağız? Kedi çok zarar veriyormuş farelere. Fareler toplamış. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Tebbir alalım. Bir tanesi demiş, benim bir fikrim var. Nedir o? Çan çası asalım boynuna. Geldiği zaman haberimiz olur. Kim asacak? Haydi bir daha kapı, yürültü, çözüm yok. Şimdi kavgaya hırtma atmak Yok şöyle yok böyle bir ilman. Çener'den, haydi tabeli Müslüman olmuş. Salsani devlet yönlendirilmesi bir brokattır. Haydiye şöyle diyor, bakın. Bretör, Beyler, farkında mısınız? Biz bir devlet kurduk. Devlet, master. Yok ki dün diye geçiyor ayette derdelerde dolaşan madde defter var. Yok. Yani bu Ömer'den, Hazreti Evren'in Ömer eksikliği var. Tecrübesi yok ya. Fakat Hazreti Evren Sezgi'yle bir şey. Nedir devlet diyor. Beyler diyor. Siz de diyor defter var mı biri? Girdi çıktığını nasıl kontrol ediyorsunuz? Defter. O ne yani? Ya bu kadar para gidiyor. Kaybedeceksiniz. Nereye harcadın? Bakın bizim ordularımız var diyor. Bu iran şu anda Orta Asya'da, Bizans cephesinde, Kuzey Afrika cephesinde ordular var. Bunlara kışlar lazım. Bunlara lojistik destek lazım. Bunlara yol lazım. Posta teşkilatımız var mı? Posta teşkilatı nedir abi? Ya nasıl haber yaşayacaksınız? Sarıyor, sarıyor kafası dönüyor. Tek kişi harcısı. Hazreti Ömer, o mutuyu duyuyor. Ömer'e yani o manzarayı aramışlar okurken öyle hissettir. Şehitli divan var. Peki en son. Siz devletiçilerini beni mi yönetiyorsunuz? Bir sonucu önce herinizde oluyor musunuz? Sizin divanınız yok mu ya? Devletiçilerin böyle bütün millette konuşulur mu? Divan pehlevicedir arkadaşlar. Arapça değil mi? Arapçadaki bütün devlet, çiçek, bitki adları pehlevicedir. Gayet bol insanlığın tecrübüsü ya. Alacak tabii. Arapçada şey mi var? Çiçek mi var Hazreti Ömer diyor ki Hazreti Ali İklas'ı tutar. diyor. diyor. Ya, bu bir dert diyor. Dine bir şey kalkmıyorsun değil mi? Divan kuruluyor. Hemen yazı mantarıya getiriliyor. Yazı hesaptan anlayan insanlar ve bütün gelir kayba alınıyor. Bakın bu defter tutma işi çok önemli. Ve skeç başlıyor. Gayet. Arkadaşlar bu gayetdir. Biz diyoruz ki İslam devleti. Nerede bu? Ha, al kurşunu böyle bir şey Yoldalara göre insanlar var. Laha en İstanbul'da Endüstri aynı mı? Af, Mısır, Türk, Demek'te hepsi bir farklı. Beyecek bir yerim var. Önde, önde, bir şey yok, manifestöre yok bu konularla. Yola çekeceksin diyorum ya. Yine Asuf'un meşhur ülkesi. Sabibiyetle doldu. Yaptığın yanıcılar doğruda azık olur. Sen ne? Tabii ben yanlış yapacaksiniz. Siz de benzeri Almanluları idare eden Moskova doğumu batıkladılar karşısın. Ne yapıyorlar? Bazı takımlar genel olarak batıklar zaten hiç olmaz. Bazen elindeki malzemeyi ne kadar edeceksin. Yani mesele öyle e, hazır olsa herkes yapar. Yani arkadaşlar kimse Renaissance yapmak için bir yer gelmedi. İtalya Renaissance. 1898'de muhafazmıştır. Scientific Revolution bilim devrimi. 1937'de biz oluruz. Evet, alttan Nüfton şöyle değilim, ürünleri yapacağız. Öyle şey yok. İnsanlar şu sorunlarla yüzleşiyorlar, çözüyorlar. Ortaya bir yapı çıkıyor, sorunlardan duruyorlar. Türk Lönesansı edeceğiz, bekle, yaparsın, elinde yüz yıldır yapıyorsun. Öyle bir şey yok, Türk Lönesansı yapacağız diye bir şey yok. Sen sorunlarla yüzleşeceksin, ilk ürünleri olarak çözüm edeceksin, sonra 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl sonra ki, çürükler, böyle bir şeyi başardılar. Olur ya. Ama... Çalışmamak için, çalışmak istiyorsan çalışacağız. Bizimle yapmak için. O yüzden diyorum ki bizim durumumuzla benziyor. Yolun başına oturmuşuz. Yolculuk hakkında konuşuyoruz. Yol şeyle değil, yol yolculuk bir eledir. Oğlum yola girsene. Yola girse. Bir yola, yola gir. Yürü bakalım. Ne olacak? Sen işine bakıyorsun. Sen işine bakıyorsun. Şimdi mesela. Bu. Açın o tür bin tane ben başka Şimdi çok dindan öğretim, kopya çekiyor kardeş. Ne yapacaksın? Başarıya odaklanmış. Başarıya odaklanmak doğru mesela bizde? Süreçte mesela sunan var. Başarıya odaklanmak güzel arayetler, ilamaz olur. Biz ne uğradın? Çünkü elde ben edeceğim, benim olacağım. Olmazsa sen. Mesela harca harcan, em emini em em ver, belki olması daha erhaniyette olan dahi vardı, en kayıfı ile alakalı. Belki kaynaklar kaynıdır, belki kalma kaynıdır. Nerede o? Yok öyle bir şey. Onu söylersen ama piyasayı yeri yaşarsın. Derdimiz büyük. Hadi evet, Bu, <gülüyor> <gülüyor> bizim kalkmamız lazım. Tehlikeli olacağını söylemedim. İlim kelimesi, din ilmi, din bilgisi, dinler bilgisi ayrılmaz. Disiplinler ayrılır. Çünkü metodolojiler farklıdır. Nesli alanları farklıdır. Bilimleri üç şekilde edebiliriz: Kurularına göre, yüklemlerine göre ve ispat yöntemlerine göre. <gülüyor> Metodolojilerine göre. Bu Sadece onu dey ki biz hem bilimlerine kendi arasına ayırmıyor muyuz? Fizik başkalar, biyoloji başkalar, kimya başkalar. Evet. <gülüyor> soruyu sorayım. Yani, ben oradan malumata gelmek istiyorum. Yani, malumat saygı olmak bilmek mi demek? Hayır. Üst tabirimiz var bu konuda. Maluma marifet bilim. Maluma tekil bilgi demek. Information, data. Anadolu bizden. Ee, anne bilimimizden ekran. Sonra cüz'i, yani tekil konularda bilmek bil, marifetler. Pasol'taki marifet değil bu. İstihbarla alakalıdır. Yani 2-3 unsur arasındaki ilişki kuruluşuna marifet dersi, biraz daha o tünelleştirdiğin, gelinleştirdiğin, ama emin dersi, bilgi, sonra da bir <gülüyor> Malumat demek, malumat olmadan değil, malumat olmaz ama. Tamam Birbirini gerektirir bunlar. Gerek yeter bir ilişkisi vardır ayetimizin kuruluna, onun gibi. Gerekli ama yeterli değil. Üste de çıktı. Gerekli ama yeterli değil. Üstte de çıktı böyle. Son bir soru çünkü beni var başka bir yere gideceğim. Buyurun efendim. E, bilgin İslami ilgili ne Bir İngiliz kolyecisidir. Hiçbir ciddiyeti yoktur. Doğru. Bilgi İslami... Is bak, İslami bilgilerin bir şey yok kardeşim. Müslümanların tarih kurulacağı ürettiği bilgi var ve bunlar değişir. Ayrıca, İslami matematik, İslami tıp, İslami ekonomi bir şey yoktur. Biz yaşamış bir tecrübeye bağlı veriyoruz. Hangi İslam'ın hatılamak için? Ağriz bin kimi, İbn-i Ben-Nan'ın kimi, Diyaset-i kimi? Hangisi? Hüsr-i Ben-Nan'ın anlayışı mı? Hangisi İslam'ın diyeceksin? Müslümanların yaptığınız anlayışı. Kaldık hepsi Müslüman gibi, gayri Öyle bir şey Bilginin İslamisi gayri İslamisi olmaz. İbn-i Ben-Beşe'li bir anlayışıdır. Müslüman insan bildiriletleri olamaz. Ne yapacağız şimdi? Farklı fizik yapacaksın. Ben Allah Allah'a fizik yapıyorum. Ne diyeceksin? Fizik fizik değil. Yani İbn- Sina'nın yazdığı ee, Aristotelik'in yazdığı füzis kitabı arasındaki fark ne kadardır? Bilmeden konuşuyoruz. Tarih tecrübe dinliyoruz. Artılıyor mu? Aynı şeyler, insan nesnesi, aynı onun da zekası, aynı, aynı mutasyon için de yok. Aynı nesneye bakıyoruz. Burada metafizik gibi fark olabilir. Bu ayrı zahmet gösteriyor. Aylıkta, uçlu yönde fark olabilir. Ve bunlar tarihsel. Şunu da anlatırsam, bir insani beşili elinde e, metafiziye değerlere ait olanlar tarihi bağlam ait olanlar birbirine karşı değil mi acaksın? Bizim yüzde 99'uz bunlar değişti. Doğru mu? İslamı tıp, İslami şey e, nedir o? Cebir. Hadi bak, bir cebirine, ne diyor? Cevir İslam mı? Hani bakın çağrız bir cebinde negatif sayı mı ne alacaksın şimdi? Çöp bilecek misin bunları? Böyle Hocam, şeye yani yani şey, Şimdi şey, bir yanlış bir üzerinden, şey, üzerinden gitmiyor. Mı? O bir yanlış bir evet. yuvar. Şey. Yani, onun yanlış bir olması, yani az önce söylediğiniz şey üzerine. Yani, mesela matematik daha işte tıpla nazaran şey, soyut. soyut. Tıp, tıp, tıp mesela pratikte günlük hayatımızda işte bir insanın bedeninde, yaşantısında doğrudan etkili olan bir şey ee, mesela bahsettiğiniz işte, şey metafizik temellendirmesi insanın fıtratına işte diyelim ayıklığına zarar vermeyecek şekilde bunun yapılabilmesi hani bir tedavi geliştirecek bir formül bulunca mesela modern tıp dediğimiz şeyde böyle bir şey işte dikkat edilmiyor. Bak onu eleştirebilirsin onlar bak şöyle i̇şte, oraya tamam. denk düşmüyor ama neye denk düşüyor yani biz ona. Elbette elbette dililerin çok somut evet. olanı var çok soyut olanı var, insana ilişkin olan var, hayata ilişkin bilimler çeşitli. Şimdi da Gazali'nin minyarı bilimde, bilginin ölçütü, adlı kitabında ortaya koyduğu ilke. Metafizik ilkelerle teknik içeriği birbirine karıştırmamak lazım diyor. Bir medeniyetin ilkeleri vardır zaten. Ona ben filontoloji diyorum. Bir medeniyetin davran anlayışı, ilk anlayışı, evren anlayışı, insan anlayışı, zaten medeniyetler birbirine farklı olan odur. Bu farklıdır. Sen o çanak içerisinde e, nesneyle uğraşırken ister istemez zaten farklı yönünden e, göstereceksin. Ama bu önceden vereyim bir şey değil. onu da bençliyorum zaten. İslam'da kaç tane tıp geleneği var biliyor musun? Mubekir Lazi tıp geleneği mi? i̇bn Sina tıp geleneği mi? İbn-i Nefis Vahyisi. İslam tıbbıdır sizce? Yani üç, yani benim bildiğim üç tane genel tıp tarzileri, üç tane tıp okulu var. Farklı. Buna çok dikkat edin. Dolayısıyla orada dediğin doğru, hayata tahammül eden, insanın yaşama tahammül eden konularında daha fazla artar bu değerler. Ama somik bilimlerde daha azalık elbette. Ama ne Sen tabii ki medeniyetlerin bir metafizik çanağı vardır. Bu çanak içinde işler yapılır. Medeniyetle birbirine de bu metafizik çanak Ama bu bizi insan olma ortaklığına bulamıyor. Aynı yani matematik, yani fizikleri yapıyoruz. Tabii teşekkür ediyorum umudunuz için. Evet. Görüşmek üzere. Evet.